بل وبل روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام عُمُد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرى وحل العقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وعليه فان يتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من الذين كرحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحنجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك من المصطفين الخيار اللهم أخلصني بخلصة ذكر الدار وجعلني عندك من المصطفين الاخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة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 وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف عيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli gençler, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir cuma akşamı beraberiz. Bu hafta akli konuşacağız. seçince, akla aslında Düğüm demek, boğum demek, bir boğum, ikinci boğum, üçüncü boğum. Bu kelime nereden çıktı? Bizim akıl kelimesinin kökeninde var. O yüzden böyle bir başlık seçtik. İnsanın bu akletme kapasitesine verdiği isim, Arapçadan gelen bu kelime, Türkçe'de de aynı şekilde kullanılan bu kelime, insanın bağlantı oluşturduğu ve bağlantı oluşturdukça da hem kendisiyle hem etrafıyla ilişkiye girdiği süreçte son derece önemli bir kapasite, insan kapasitesi, akletmek dediğimiz. Bu bilgiyi tutan ki aklederek en çok neyi tutuyoruz derseniz, bilgiyi tutuyoruz, bilgiyi anlamlandırıyoruz, bilgiye hayatımızda yer veriyoruz ve bu bilgi bizi bir şeylere taşıyor, adım, adım, adım, adım bir şeylere taşıyor. Hatırlarsanız önceki dersimizde Hz İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir gözleminden bahsetmiştik. Cenab-ı Hakk, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ رَأَا كَوْكَبًا Gece üzerine kararıp çökünce رَأَا كَوْكَبًا Bir gezegen gördü. قَالَ هَذَا Rabbi Dedi ki, bu benim Rabbim. Şimdi bu gezegeni görünce onun e, güzelliği, parlaklığı, diğerlerinden farkı belki venüs'tür, bilmiyoruz. Çünkü en çok O, Belirgin gözüküyor, yani aydan sonra bildiğim kadarıyla görünen ve en parlak görünen gezegen. Peki Hz İbrahim Aleyhisselam ona baka dururken nasıl bir bağlantıya geçti? Onu ona yüklediği anlamın neticesinde gökteki o parlak müstesna görüntüsüne vererek قَالَ هَذَا رَبِّۜ <رَبِّيه> dedi ki ''Bu benim Rabbim'' ama falan mı o kaybolunca dikenlerseniz bir bağlantı kurdu onunla. İstelik kurduğu bağlantı o benim Rabbim yani kendisinin sahibi, var edeni, ihtiyaçlarını gören bu benim Rabbim olmalı dediği bir bağlantı. Şu anda gözlem neticesinde insanın belli bir sonuca gittiği zaman bir anlam geliştiriyor ve bu anlam kendisiyle o e, gözlemlediği şey arasında bir ilişki kuruyor. İşte bu ilişkiden bahsediyoruz. Biz etrafımızla da her an gözlemlerimizle, deneyimlerimizle, tecrübelerimizle belli bir ilişki içerisine giriyoruz, belli bir ilişki kuruyoruz. Bu anlam e, oluşturma ve bağlantıya geçme adeta her insanın elinde böyle bir kanca varmış gibi ve sürekli bir şeylere tutunan, bir kapasite sergiliyoruz. Şu bir gerçek ki hiçbirimiz müstagni değiliz, müstani olmadığımız için böyle bir ilişkiye aslında temelde muhtacız. Müstani ne demek? Müstani demek, ilişkisiz olabilmek demek. Yani başka bir şeye veya başka bir varlığa ihtiyaç duymama hali. Mesela arkadaşa ihtiyaç duymuyorsunuz. Çevrenize ihtiyaç duymuyorsunuz, bunu götürün daha ileri, yemeğe ihtiyaç duymuyorsunuz, içmeye ihtiyaç duymuyorsunuz, hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu kötü bir şey mi? Hayır, bu iyi bir şey aslında. İhtiyaçsızlık, müstani olmak kişinin kendi kendisine yeter olduğu anlamına gelir. Ama insanlar olarak biz gerek diğer insanlara gerek diğer canlılara ve hatta eşyaya bağımlı yaratılmışız. Dolayısıyla doğamızda bu bağımlılık var. Bakın her gittiğimiz yere bunu götürüyoruz. Bu bizim yeryüzüyle aramızdaki en önemli bağlantılardan içmek zorundayız. Biraz zaman geçince hemen serumu almamız lazım. Çünkü e, ihtiyaç duyuyoruz, olmazsa yapamıyoruz. Yemek öyle, buna göre biraz daha belki daha seyrek ihtiyaç duyuyoruz, öğünlerde ama ihtiyaç duyuyoruz. Peki ihtiyaçsızlık dediğimiz şey nasıl bir şey? Yani teorik olarak düşünebiliriz ama e, gerçekte karşılığı ne derseniz Allah Azze ve Celle قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَنْ اللّٰهُ السَّمَدْ demiş. السَّمَدْ Allah'ın isimlerinden bir tanesi ve onun müstani olan ee, yanını bize tarif ediyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bize de ihtiyacı yok bu arada. Çünkü bazılarının ilah tasavvurunda Allah'la arasındaki ilişkiyi anne babasıyla arasındaki ilişki gibi düşünüyor. Yani ben onların evladıysam, onların bana çok büyük iyiliği varsa, ee, onlar benim ebeveynimse ben de onların evladıyım. Onlar benimle kendi sevgi... Beklentilerini karşıladılar, çocuk beklentilerini karşıladılar. Dolayısıyla aramızda parazit bir ilişki düşünüyoruz. Parazit bir ilişki düşününce de karşılıklı hak ve ödevleri tarif etmek istiyoruz. Belli bir çizgide aslında bir pazarlık gelişiyor. Yani senin benden karşıladıkların, benim senden karşıladıkların. Dolayısıyla da hiçbir ebeveyn çocuğuna mutlak bir... Ee, buyrukla egemen olamıyor. Bir yerden sonra çocuk yani buna hakkın yok. Çünkü aramızda bir ilişki biçimi var. Bazıları yaratıcıyla da arasındaki ilişkiyi böyle düşünmeye yatkın. Yani Allah'ın da sanki bize ihtiyacı varmış gibi. O da kulluk, kullar ihtiyacını bizimle karşılıyor. Dolayısıyla da o da bizim de o da bizim kıymetimizi bilmeli gibi bir düşünce biçimi Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımamaktan kaynaklanan bir düşünce biçimi. Çünkü Allah Azze ve Celle ''İnnallâhâ ghaniyyon anil alamin buyurdu. Allah alemlerden müstavnidir. Yani Cenab-ı Hak değil insanları, alemlerin hepsini tarif ederek alemlerde hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını söyledi. İhtiyaçsız, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir kudretle ilişkiye girmeye çalışıyoruz, bu çok önemli. Yani ihtiyacı olan birileriyle ilişki kurabilmenin bir yolu var demektir. Siz onun ihtiyacını uzaktan gözetirseniz, hmm şuna zaafı var derseniz, dolayısıyla o ihtiyaç duyduğu alanda ve o noktadan kendisine yaklaşıp bağlantıya geçersiniz. İşte bu bir arkadaş ise eğer sempatik insanlardan hoşlanıyor, siz ona sempatik davranırsınız, sizinle münasebet kurabilir. Fıkra dinlemekten hoşlanıyordur, fıkra anlatırsınız, yemek yedir yemekten hoşlanıyordur, yemek yedirirsiniz ve bir şekilde onunla irtibata geçersiniz, onun ihtiyaçlarıyla ee, bu kendisiyle ilişkiye girebilme arasında bir fırsat doğuyor. Ama biz alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle ile bir e, ilişki kurmak istiyoruz ve Cenab-ı Hak bize kendisini Essemad olarak tarif etmiş. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kudret. Ve aslamadın açılımında şu da var. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan aynı zamanda ihtiyacı olan herkesin ve her şeyin ihtiyacını da yegane karşılayan as bu tarifi bir düşününüz. Kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kendisi dışında ki bütün varlıklar ihtiyaçlı ve kendisi sadece o ihtiyaç duyan bütün varlıkların ihtiyacını tek başına karşılayan Kudret'ten söz ediyoruz. Ebu Ceyl'in ihtiyacını da karşılayan, Hz. Peygamber'in de ihtiyacını karşılayan hepsine. كُلَّ النُمِدُّ ve وَهَاُولَٓاءِ min عَطٰاءِ Rabbik. Allah Azze ve Celle biz كُلَّ يَوْمٍ Her vakit, her gün, her zaman kulların ihtiyaçlarını karşılayan yegane kudret Allah Azze ve Celle. Bizim onunla böyle bir ilişki kurabilmemizin münasebeti, peki açılan aralık nedir derseniz Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edebileceğimiz, O'nun bizi sevebileceği ve dolayısıyla aramızda bir irtibat kurulabilecek alanı nasıl açmış veya açmış mı böyle bir alan dediğimiz zaman, evet böyle bir alan açmış ve bu alan bizim kendisini tanıyabileceğimiz ve tanıdığımızda kendisine gönüllü bir şekilde saygı duyabileceğimiz bir alan. Cenab-ı Hak bunu kıymetlendiriyor. Ama dikkat edin buna ihtiyaç duyuyor demiyoruz, buna kıymet veriyor. Yani Allah Azze ve Celle kulunun, Allah'ın kıymet verdiği şeyi tanımlayalım. cenab Hak kulunun hiçbir cebir, hiçbir baskı, hiçbir zorlama olmaksızın sırf kendisi istediğinden ve ee, bazı zorlukları da hatta göze alarak kendisine karşı saygılı olmasına kıymet veriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulu bu, Bunu Cenab-ı Hak tam bir serbestlikle yaratmış ve bu serbestlik içerisinde ona kendisini tanıyabilecek bir potansiyel vermiş diyelim. Eskiler buna istiadat derlerdi, ön hazırlık yani kapasite ve bu kapasitesiyle Cenab-ı tanımaya, ve tanıdıktan sonra da onu sevmeye başlaması, sevdikten sonra da ona saygı duymaya başlaması. Dolayısıyla üç aşamalı bir şeyden bahsediyoruz ve bu üç aşamanın tamamını da aynı organımızla neredeyse yapıyoruz. Tabi yardımcı organlar var ama merkezde bir organ bu. Tanıma dediğimiz süreci, demin söylediğimiz, akleden yanımızla yapıyoruz, manayı oluşturuyor. Hmm, demek bunu O yapmış, hmm, bunu da O yapmış olmalı diye Allah'ın ayetlerini gözlemledikçe, O'nun bilgisini, kudretini, gücünü, esirgeyişini e, gördükçe bu mana ile ona O'nu tanımaya devam ediyoruz. Hala bu yolculuğumuz devam ediyor. Peki tanıma, tanıma sonrası e, tanıdığınız şeyi beğeniyorsanız e, hayranlık ve geçen ders konuştuk hayret, hayranlık duyması ve bu e, hayret, hayranlık e, sonrası Allah Azze ve Celle'ye e, karşı duyulan sevgi. Bu sevginin de yol açtığı bir üçüncü basamakta e, saygı var. Biz ona ibadetler diyoruz. Kulun hayatını Cenab-ı Hak adına yaşadığı bir süreç. Şimdi kalbimiz burada aklederek nasıl e, işlev görüyor, onu biraz konuşalım. Benim akletmek deyince, aklıma hep İstanbul'a öğrencilik yıllarında gittiğimde, bizim akrabalar vardı Pendik'te, Kaynanca'da daha doğrusu, onların yanına her hafta sonu gidip geliyordum üniversitede, üniversite Taksim'de. Hafta sonları gidiyorum, geliyorum. Dolayısıyla arada işte gemiye biniyoruz, gemiyle Haydarpaşa'ya geliyoruz. Haydarpaşa'dan trene biniyoruz. Ama tabi İstanbul hayatı başlayınca böyle denize, gemiye, fena halde bunlara şeyim böyle... Denizin hayatın içerisinde olması, geminin yol güzergahında olması insana keyif veriyor. Şimdi bir zaman sonra bu gemiler, yanaş, gemilerin yanaşması dikkatimi çekmeye başladı. Gemiler böyle gelip patlıya yanaşmıyorlar. Geminin karayla irtibat kurmasının belli yöntemlerini geliştirmişiz. Gemi böyle bir şekilde bir köşesini yaklaşır gibi yapıyor belli bir mesafeye kadar. Sonra içeriden birisi elinde koca bir halatı şöyle çeviriyor, ona atıyor kara tarafındaki arkadaşına. Kara tarafındaki arkadaşının yanında şöyle sağlam e, belli bir isim vardır illa ki onun ama e, böyle şeyler kafası böyle yer sağlam çakılı çivi gibi duran bir şey, çivi diyelim, çivi değil tabi böyle kalın bir şey, kafası böyle duraburasız. Baba. baba mı diyorlar ona? Bir ona baba dememek, demedikleri kalmıştı, o da mı baba? Bak eminsiniz değil mi? <gülüyor> Bu baba mı yani? Sağlam durduğundandır. Yani demek ki sağlam duruyor ve herkes ona itimat ediyor. Geçenlerde bir karikatür vardı, böyle e, bir ev çizmişler, evin içerisinde anne ile oğul konuşuyorlar. E, anne aralarındaki diyalog şu işte yani baban da yok ki, baba etrafta yok diyor o esnada. İşte hep anne, annesine teşekkür ediyor, anne hep sen yanımdasın diye e, ama Biraz gözünüzü aşağıya kaydırdığınızda o evi sırtlamış bulunan bir baba var yani onun sırtında ev gidiyor. Ee, ironik bir şey bu, aklıma bir almanın hidayeti geldi. O diyor ki, demişti ki ilk doğduğunuzda anneniz sizin her şeyinizdir. Yani hatta çocuklar ilk zamanlar anne ile kendisini ayırt edemiyormuş. Yani ayrı bir varlık olarak kendisini bir zaman sonra, ha annemle ben ayrı olabiliyor musunuz? galiba ben ayrı bir varlığım. İlk zamanlar bütünmüş gibi hissediyor, hep onunla görünce kendisinin uzayan bir tarafı gibi, hala rahim bağının devamı gibi. E Sonra komşu kadın geliyor, onun kucağına gidiyor, ne bileyim artık biraz büyüyor, sokağa falan derken babayla bir ilişki geliştiriyor. Bu kez babaya olan güveni, onunla olan irtibatı. Sonra o mühtedi dedi ki biraz daha büyüyünce, babamın da artık kendi başına bir kişi olduğunu görünce bu kez yalnızlık hissettim. Ama ne zaman ki Rabbimi tanıdım, işte o zaman gerçek bağlantıyı oluşturdum diye böyle uzunca bir anlatımında bu bağlantısını anne, sonra baba, sonra çevre işte öğretmen böyle anlatıyor ve sonrasında da Rabbini tanıyarak gerçek ünsiyetini oluşturduğunu, gerçek sahibi, gerçek sahibe sığındığını söyler. Şimdi bu babaya bağlanmaya gelelim tekrar. Gemi gelince atıyorlar bir tane uzun halatı, onlar hemen ivedi bir şekilde o şeye geçirmeye çalışıyor. Zaten bir geçerse sonrası kolay. Evet arada henüz daha gemi denizde, arada çok mesafe var. Olsun hiç mühim değil. Geni, denizde gemi şu hareketi yapıyor. Ama her iskeleye doğru sarktığında bizim karadaki onu bir tur daha babanın etrafında döndürüyor. Dolayısıyla gemi daha yakınlaşmış oluyor. Yine o ileri geri yaparken o doluyor, her defasında doluyor. Bildiğiniz bir insan bilek gücüyle devasa gemi oraya park etmek zorunda kalıyor. Çünkü her defasında dediğim gibi en küçük bir hareketinde bile onu çünkü denizde hep bütün salınımdır, dalga esaslı olduğundan ve sonra oraya yanaşmış oluyor. Yoksa böyle gelip küt diye vurmak gibi bir şey yok. Şimdi bizim kalplerimiz aynı böyle bir tarafı var, bağlantıya geçmek istiyor. Bunun sebebi ne derseniz, çünkü biz aslamet değiliz. Bunun çok doğal bir sebebi var, bizim başkalarına tıpkı eşyaya ihtiyaç duyduğunuz gibi yani yemeğe içmeye, ee, yere, vatana, ondan sonra binaya, yuvaya insanlara da ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bağlantı kurmak zorundayız ve bunları kurduğumuz zaman biraz içimizde güven hissetmeye başlıyoruz. İnsandaki bu potansiyel tıpkı bir wifi bağlantısı gibi, ondan sonra yahut bir bluetooth bağlantısı gibi etrafa bağlantı kurma potansiyeli ile yaratılmış. Ve bunun esasında Rabbini tanıyıp Rabbine bağlantı kursun şey var, e, niyahi amacı var. Ama ilk baştan tabi düşe kalka yol alıyoruz. Deminki Alman'ın hikayesinde olduğu gibi, annesine, sonra babasına, sonra birilerine, çevresindeki arkadaşlara. Eğer süreci onu iyi yönetemezsek, bu bağlantı kurmaya çalışan yanımız başımıza bela olabilir. Özellikle genç yaşlarda insanın birlerine aşk ile bağlanması, kalbinin ona bağlantıya girmesi ve bunu çaresiz bir e, sonuç olarak yaşaması. Yani mümkün değil ben bunun hakkından gelemem. Yani o olmazsa ölürüm ben ya onu öldürürüm ya kendim ölürüm diyor veya yani hayatım kararır diyor. Bu aslında kalbiyle yaşadığı bir sonuç fakat e, ne yapacağını bilmiyor esnada. Düşünün içinizde bir mıknatıs var, birdenbire bağlantıya geçiyor bir şeylerle ve siz ona neredeyse mahkum gibi hissediyorsunuz kendinizi. Gençler bunu bilirler, yani ileri yaşlarda kontrol mekanizmalarınızı geliştirdikçe kendinizi daha yönetebilir oluyorsunuz. Bu iyi bir haber. Keşke bize de önceden söyleselerdi. Ama ilk zamanlar Böyle hani bir yere bağlantıya geçti mi, beğendi, bağlantıya geçti, kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Bir başka varlığın esiriymiş gibi, kölesiymiş gibi, o olmazsa siz bir hiç gibisiniz. Kendinizi savunmasız, kendinizi korunaksız, kendinizi desteksiz, ondan sonra mutsuz depresyon içerisinde ve boşlukta hissediyorsunuz. Bu bağlantının oluşturduğu boşluk. Yanlış bağlantı, boşluk oluşturuyor. Bugün bir tane e, İngilizce bir şey vardı tweet, çok güzel bir şey vardı manası. Diyor ki Allah'tan gayrı kimi severseniz sevin, sonu iyi olmuyor. Yani hep bir zararını görüyorsunuz, daha çok sevdikçe de daha çok zararını görüyorsunuz. Cenab-ı Hak bunu böyle takdir etmiş. Bir tek Allah'ın sevgisi müstesna. Onu ne kadar çok severseniz sevin, bir zararını görmüyorsunuz yani bir yerden sonra zarara dönmüyor. Ben de onun altına şu ayeti yazdım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenler ise Allah'a karşı en şiddetli sevgi üzeredirler. Bunu Allah Azze ve Celle söylüyor. Yani sevginin en şiddetlisinden bahsediyor Cenab-ı Hak ve bunu kendisine işaretlemiş. Bu vektörün yönünü, bu sevgi vektörünün yönünü kendisine doğrultmuş. Bu en şiddetli sevgiyi ancak iman edenler bana karşı yaşayabilirler diyor Allah Azze ve Celle. Yani başka şeylere yaşadığınız sevgi hiçbir zaman bu şiddette olamaz. Kendinizi o esnada çok e, boğulmuş hissedebilirsiniz. Yani çok yoğun bir sevgi altında hissedebilirsiniz ama bu e, Allah'a karşı yaşanılan sevinç, sevgideki alınacak mertebelerin yanında, bu ilişkideki e, sevginin şiddeti yanında cılız kalır. Tabi başlangıçta düşek halka nasıl ilerliyorsak, başlangıçta da anne sevgisi, anne olmazsa kalırım, baba olmazsa kalırım. Sonra arkadaş, arkadaş olmazsa işte sevdiği kimseler, olmazsa öylece ölürüm ben, bu şehirden gidemem, sen buradaysan ben de burada olmak zorundayım, yoksa şöyle olur diye kişinin zannettiği bağlantılar. Bu ne kadar kuvvetli bir şeyden bahsediyoruz. Bağlantıya geçme ve bunların hepsini akleden kalbimiz yapıyor. Akleden kalbimiz bu potansiyel bağlantı gücüyle etrafında gördüğü her şeye bağlanabilme potansiyeline sahip. Yalnız bir özelliği var. Eğer aradığını bulamaz ise bağlantıdan, bağlantı arzusundan vazgeçiyor. Bu da hepimizin hemen hemen deneyimlediği bir şeydir. Yani aramızda yalancılar olabilir ama doğrusuna bakarsak insan kalbi en çok beğendiği ve eline geçtiği takdirde kesinlikle o günden sonra hep mutlu olacağını iddia ettiği e, beklentilerine bile kavuştuğunda bir adım, bir, bir zaman sonra işlerin istediği gibi gitmediği ile karşılaşacaktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti, deminki okuduğunuz tweet'te de bu var aslında. Yani Allah Azze ve Celle şöyle bir ilke kurmuş hayata, siz başka bir şeye bağlantıya girince, sonra sizin yani o beğendiğiniz yanını, bir süre sonra o, o düzeyde beğenilir olmadığını ve kalbinizin <gülüyor> beklediğini karşılamadığını size yaşatıyor, Dolayısıyla bağlantıyı koparıyorsunuz. Tabii bin bir türlü bahane buluyorsunuz. Diyemezsiniz ki burası artık onu şey yapmıyor. Ne diyorsunuz? Ya işte bizim e, şeylerimiz uymadı, yıldızlar barışmadı. Yıldızlar nerede, sen neredesin yani? Yıldızları bari suçlama. Hiç olmazsa değil mi? Günah. Yani alakasız varlıklara buradan suç atıyor. Dönüp hesap soramayacaklar diye mi? Halbuki yaşadığı hadise... Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir sünnet, atalarımız demişler ki, insana bel bağlama yani hiç olmadı gün gelir yıkılır ölür, ağaca bel bağlama, ona verme kendini, ona güvenme yıkılır. Şimdi Allah Azze ve Celle kendisini işaret ederken bizim kalbimizi de aslında sadece kendi beklentisiyle ancak onunla bağlantı kurarsa mutlu olabilecek bir standartta yaratmış. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız başka bir çaresi yok. Yani Allah Azze ve Celle'ye de ondan gayrı herhangi bir şeye verilecek e, sevgi bir süre sonra tatminsizlikle sonuçlanacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle. Bu Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan her şey, O'nun kitabı, O'nun ayetleri, kendisiyle bizi ilişkiye sokan her şey, kalbin mutmain olduğu, tatmin olduğu bir sonuca götürecektir ve bunun başına Ela koymuş Cenab-ı Hak. Demek istiyor ki başka türlünüzünü aklınızdan bile geçirmeyin. Ha illa ki hepimiz deneyimliyoruz, o o o derken ben küçüktüm böyle, Oyuncak alırken çok tereddüt ediyordum. Babam diyordu ki bak bir tane alacağım hangisi diyorsan onu alalım ama doğru seç diyordu yani. Bu çok zor bir soru. İçinizi doyuracak mı acaba diye böyle o küçük yaşta kendinizi tanımakla karşı karşıya kaldığınız an. En iyisini almalıyım. Keşke hepsini alabilsem böyle. Bakıyorsunuz sanki onlar olursa baş etmek istediğiniz tarafınız içten gelen bir Açlık hissi, onu dindirmek istiyorsunuz. O olmasa umurunuzda bile olmaz. Yani geçersiniz oyuncakçının yanında. şimdi geçtiğinizde böyle içiniz atıyor mu içeri doğru? Yani atmıyor ama o çocuk yaştayken o esnada onu deneyimlemesi gerekiyor çünkü. Büyüyünce de başka şeylere atıyor. Yani bu kez arabaya atıyor, binaya atıyor, eşe atıyor. Ama insanın kendisini tanıdıkça kendisini yönetebileceği, ve kalbini ve kalbinin varlığının neye atması gerektiği, neyin onu doyurabileceğini belli bir yaşlara kadar öğrenmesi gerekiyor. Bir defasında böyle bir araba seçtim, arkasında böyle bir şey dönüyordu oradan böyle ışıklar çıkıyor falan. ''Tamam'' dedim ''Bu işte ya, mükemmel'' yapmışlar. ''Bu tamam bundan sonra oyuncakçılara hiç gözüm olmaz benim, baba bir daha oyuncak istemem, bunu al yeter.'' ''Oğlum o biraz pahalı ama ya...'' Allah Allah gittin sen de. Ya sağlam olsun al onu bak bu işte bitsin yani bir daha bizim oyuncakçıyla derdimiz olmaz. Ben o esnada öyle hissediyorum, yalan konuşmuyorum ama Allah Azze ve Celle bize öğrenmemiz gereken bir yanımızı hep böyle öğretti. Daha aldık Medine'deydi hatırlıyorum, Babun Nisa kadınlar kapısının önünde böyle güzel yerde onu oynuyorum falan, harika böyle. Sonra bir tane çocuk girişti gözüme ileride, onun elinde başka bir oyuncak var. Arkadaş güzel mi? Güzel nasıl bir şey ya? Ulan ne yanlış ettik, keşke almayaydık onu görseydik. Bak babamı ondan istiyorum derdim diye içimde bir boşluk hissi oluştu. Yani demin dolu olan ve mutmain olan yanım birdenbire boşaldı. Böyle kaldır at bunu. Çünkü orada daha iyisini gördük. Allah Azze ve Celle diyor ki bu boşluk hissini öyle güzel tarif etmiş ki bir anne evladını doğurduğunda ona müthiş bir bağlantıya geçiyor. Anne de aynı şekilde. Yaradan öyle bir bağlantıya geçsin diye onda bu kapasiteyi var etmiş. Çünkü zorunlu bir ilişki bu. Aslında çok gönüllü değil. Biliyorsunuz zorunlu ilişkiler kıymetsiz. Yani hoş değil bunları duymak biliyorum ama doğrusu bu. Yani Yaradan... Bir anneyi huzuruna alsa, dese ki evladını çok seviyordun. Doğru, çok fedakar, çok sevgili maşallah ama o sevgi içine ben koydum senin. Yani zorun buna mecburdun, ben içine yerleştirdim. Dolayısıyla hiçbir ayette böyle anneye, babaya da dahil, babada da aynı sevgi var evladına karşı. İşte çocuklarınızı iyi yedirdiğiniz için, altlarını iyi bezlediğiniz için, Firdevs cennetleri sizin için diye bir şey yok. Görmezsiniz böyle bir şey. Çünkü Allah'ın kıymetlendirdiği şey, baştan konuştuk, kendisinin cebren yaptırdığı şeyler değil. Koşulların önceki derslerde konuştuk, cebren sizi zorladığı durumlar da değil. Bunların hiçbir kıymeti yok. Sizin, bizim kendimiz olarak yaptığımızın kıymeti var. Hemen sayfayı çevirelim, çocuklar büyük olsun evi anne, ee, Orta yaşlı, anne babalar yaşlı olsun aynı iki kişiyi sadece 50 yıl ilerisine taşıdık. Şimdi bu kez birilerinin diğerlerine sevgi göstermesi gereken tarafta o çocuklar var, anne babalarına sevgi duymaları gerekiyor, saygı duymaları gerekiyor. Bu kez içlerinde böyle bir zorunluluk yok. Yani bedensel yanları sistem olarak anneye böyle sarılıp ''anneciğim ne güzel kokuyorsun'' demiyor ki annesi vaktiyle ona küçücükken ''Müthiş kokuyordun'' diyor. Bu kez Cenab-ı Hak kokuyu değiştirmiş, ter kokuyor ondan sonra. Yani tamamen bazı böyle oyunlar var işte saçını değiştir, kıyafetini değiştir. Cenab-ı Hak aynı kişiyi bu kez yüzünü buruşturmuş, şeklini bozmuş, metabolizmasını değiştirmiş, güzel kokmuyor. Yani yediğimiz şeyler farklı değil. Yeryüzünden şeyler yiyoruz. Çocuklar yiyor, affedersiniz dışkısı bile neredeyse kötü kokmuyor. Güzel kokuyor yani. Kimse şey yapmaz diyelim yan tarafta çocuğu böyle insanlar, herkes, çocuklar güzel kokar ama yaşlanınca bedeni bile iyi kokmuyor. Metabolizmayı değiştirmiş cenab sık sık yıkasanız bile ter, çabuk terliyorlar, kokuyorlar ve bu kez Başka bir ilişkiyi sizin Allah'ın emriyle yaşamanız lazım ve üstelik belli zorluklara rağmen yaşamanız lazım. Ne ile? Kalbinizden alacağınız, Yaradan'a karşı duyduğunuz sevgiyle, onun için yapabilmeniz lazım. Bu kez anne yok, baba yok, o aradaki doğal sevgi yok, sadece Yaradan Allah Azze ve Celle hatırına girilen bir ilişki var. Allah Azze ve Celle, o yüzden bu kez ayet görüyoruz. وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفٍ Sakın onlara ''Üff'' deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Sakın onları azarlama. وَقُلَّهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Onlara hoş güzel sözler söyle. Onlar sana karşı kötü olsalar da, kötü davransalar da bu fark etmez. Peki ya Rabbi sana karşı da kötü davranırlarsa, yani o zaman da mı? Eğer seni bana karşı zorlarlarsa, oraya geldiği zaman, فلا تطيعهما وإن جاهدا كألا أن تشرك بي ملئ سلكا به علمون. Senin ilim sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşmak üzere annen babanda dayatırsa o zaman o konuda onlara itaat etme. Ama bunu bir sebep sayıp ilişkiyi koparmaya sakın kalkma. o مَا فِى dünya marufa Onlara güzellikle eşlik etmeye dünyada devam et diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle bir ilişkiyi anne babaya karşı bu kez evlat kurduğu zaman inanın onun annesine yahut babasına gösterdiği sevgi, ilgi Yaradan'dan ötürü olan bu kez gönüllü olarak yaptığı, aklettiği için yaptığı, dünyadaki bütün annelerin ve dünyadaki bütün babaların evlatlarına duyduğu sevgileri toplasanız, bunun yanında hiç kalır. Anlamı bakımından söylüyorum, büyüklüğü anlamından değil. Büyüklüğü elbette bir tanesi bile çok büyüktür ama Cenab-ı onlar hep zorunluydu. Onlar zaten içinden geldi, Mecburdun bunu yapmaya. Sen istemsiz bir şekilde büyük bir sevgi duydun ona karşı ama bu kez ilişki tersine dönünce, anneler yaşlı, oğullar büyük olunca bu kez Allah Azze ve Celle'nin emriyle oldu. Şimdi eşyaya karşı da böyle bir süreç var. Cenab-ı Hak diyor ki وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ala hubbihi". Onlar yiyecekleri başkalarına yediriyorlar. Ala حُبِّه۪ۜ Ona duyduğu sevgiye rağmen, müfessirler iki tane mana veriyorlar buraya. Bir tanesi hî zamiri Cenab-ı Hakk'a gitti diyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'a duydukları sevgiden ötürü o rızıkları başkalarına yediriyorlar. Allah'a duyduğu sevgi ona bu işi yaptırıyor meskinan ve yetiman ve esira. miskinlere yetimlere esirlere ve onlara diyorlar ki innema nut'imukum li veyhi biz sizi ancak Allah'ın yüzü yani onun rızası için yediriyoruz la nuridu minkum cez'an sizden bir karşılık istemiyoruz ve la şukura sizden bir teşekkür bile beklemiyoruz biz başka bir ilişki yaşıyoruz siz araya böyle girip çıkıyorsunuz yani. Bizim şu an yaşadığımız bir başkasıyla bir ilişki var. Onun sonucunda size bunu veriyoruz. Sakın siz bize bir şey geri döndürmeye kalkmayın. Teşekkür bile etmenize gerek yok. İnne nahafu min rabbina. Biz Rabbimizden korkuyoruz. Yawmen abusan qantarira. Çetin ve belalı bir günün dehşetinden ona sığınıyoruz. Onu memnun etmeye çalışıyoruz. Biz başka bir şey yaşıyoruz. Yani fakir aşağıdan bakınca diyecek ki, başka bir şeyin kafasını yaşıyor, bizimle ilgili değil. Ama o her ne yaşıyorsa, onun neticesinde bunları getiriyor, bize veriyor. Bizden bir şey bekledikleri yok bunların. Böyle görmeli fakirler, zenginlerin kendilerine olan yardımlarını aşağıdan bakınca, çünkü verenel olduğu için o üstten görünüyor, başka bir şey yaşıyor onlar. Allah Azze ve Celle'ye karşı, Hz. Davud Aleyhisselam bunu yaşamış, yaşamış ve benzeri şeyleri sonra bir yerden sonra bir duygu haline girmiş. Demiş ki ''Ya Rabbi yani bana verdiklerini millete dağıtıyorum, ben sana burada ne yapıyorum ki? Senin verdiklerinden veriyorum zaten, ben sana bir şey sunabilmiş değilim.'' Kendisini ibadete vermiş, hani yapıyorum ekstra namazlar, nafileler, bir süre sonra benzer bir düşünce orada da tıkamış önünü. Benim bedenim kendi yaptığım beden değil, yediği içtiklerim zaten benim değil. Bunların oluşturduğu enerji, varlığım, bununla ben ayakta dursam ne olur, rüküye gitsem ne olur, secdeye gitsem ne olur, yine O'nun hepsi bunların. Dolayısıyla yine ben O'na bir şey sunabilmiş değilim. Yani Allah'a karşı onu memnun edecek, kendinden bir şey arayışı içerisine girmiş diye anlatılır. <gülüyor> Böyle her neye sarılmışsa e bulamazsınız ki her şeyin yaratıcısı Allah Azze ve Celle. Sonra Cenab-ı Hakk'a bu durumunu şikayet etmiş. Ya Rabbi demiş Davut kulun şükür edemiyor. Sana karşı bir acizlik içerisinde ve çaresiz hissediyor. Nasıl şükredebileyim ki ben? Senin dediklerini yapsam zaten yapmalıyım ve ver, yaparken de zaten senin verdiğin verdiklerin de bunları yapıyorum. Allah Azze ve Celle ona cevaben demiş ki, ''Ya Davud kendini şükür hususunda ne zamanki aciz hissettin, işte şimdi gerçekten şükredenlerden oldun.'' İnsanın şükredemeyeceğini Cenab-ı Hakk'a karşı fark etmesi, onu şükrün doruğuna taşımış. Tabu bu şu demek değil, tersinden bir okuma yapıp, ha o zaman bir şey yapmamıza gerek yok yani millet boşuna yapıyormuş ya. Tabi bir anlamı yokmuş, hoca da öyle söyledi, böyle bir şey söylemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her şeyi yapmış, zaten yapmak zorundaydın diyor. Bunlardan şükür olmaz ki ben daha fazla bir şey bulmalıyım, bana ait bir şey bulup sunmalıyım dediği bir süreç. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevapta Hz. Davud'a aslında diyor ki, o kadar yaklaştın, o kadar bağlantıyı sıkı kurmaya başladın ki, kendini hiç hissediyorsun artık. Gerçekten şimdi Cenab-ı Hakk'ın muazzam kudreti karşısında anlam kazanmaya başladın. Allah Azze ve Celle ile gerçekten ilişkini sağlamlaştırıyorsun. Dolayısıyla bu kalbimiz, bu bağlantı kurmak isteyen kalbimiz, Bizim açımızdan çok tehlikeli bir süreç. Yani gençlikte aşk gibi bağlantı, yaşlılıkta eşyaya doğulan bağlantı, kariyere duyulan bağlantı, şöhrete duyulan bağlantı, binaya, yapıya, itibara bağlantı duymak ve buna tutkun hale gelmek veya bağımlı hale gelmek aslında kalbini her defasında onun tatmin olmayacağı başka şeylerin ardına düşürmek gibi bir şeydir. Tamam böyle bir açlık yanım var bu doğru ama her defasında onu başka şeylerle, yanlış şeylerle doyurmaya kalkıyorsun ve olmuyor. Bak bir tane dairem olsun dedin, dünyanın en mutlusu olacağım dedin, üç tane oldu, dört tane bak beşincideyiz, sen altıncıya aynı. Tutkuyla yürüyorsun. Yedinciye halbuki tümevarım varım yapmalı veya bir örüntü çözer gibi bir de bu tesir olmadı. İki de aynı tesiri bekledik onda da olmadı. Üçte aynı tesiri bekledik onda da olmadı. Yani matematik olsa bu örüntü olsa çocuk üçten sonra çözüyor. Yani hakikaten örüntüyü koyuyorsun önüne bir, iki, üç, dörtte çözüyor çocuk örüntüyü. Bu böyle gidiyor diyor. Böyle gider ene kadar sonuçlar hep böyledir Biter. Başka bir şey buradan bekleyemezsin. Önü arkası belli. Ama biz örüntünün ikinci adımda da üçüncü adımda da aradaki fark sadece üç yahut beş gibi basit bir ilişki var adımlar arası. Biz hala yedinci adımda sonsuz bir şey fışkıracak diye bekliyoruz. Sekizinci adım o çıkmıyor yine öncesi gibi bir şey böyle saman alevi gibi kayboluyor. Hemen bir sonraki adımdaki ee, sıraya geliyor, bu kez onu açınca böyle yine sonsuz bir fışkırma çıkacak, bu kez olacak diye. Halbuki akleden insanın kalbinin bunlarla tatmin olmadığı bir süreçte ve olamayacağı bir süreçte olduğunu, hem kendi deneyimleri hem çevresindekilerin deneyimlerini de kullanarak. Bak adamın öyle bir binası var zaten, benim binanın aynısı. Peki nasıl mutlu mu? Hopluyor, zıplıyor mu? Yok. Yan taraftaki arsaya sulanıyor. Bütün derdi oraya ele geçirebilmek. Orayı olursa çok mutlu hissedecekmiş kendini. <gülüyor> Bu sonrakilerin basamaklarını kullanarak benzer kalbe sahip kimselerin durumlarından da sonuç çıkarabilmemize yarıyor. Kalbin başka şeylerle doyurulmaya çalışılmasını Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve uşribu fi kulubihim ellâ bi kufrihim'' Bu Yahudiler, biliyorsunuz İsrailoğulları Mısır'daydılar, Mısır'da yığınla deneyim yaşadılar, külelik altında sonra oradan çıktılar, çıkarken bazı şeyleri aşırmışlar yani hizmet ettikleri, Kıpti ailelerin bazı mücevheratından üç beş kaçırmışlar, gelmişler, şimdi o kaçırdıkları şeyler başlarına ne iş açacak? Her zaman diyoruz ya, yani hayatımızdaki olaylar da birbiriyle ilişki içerisinde, yani günün sabahında bir yanlış bir şey yaptıysanız günün öğleninde bu size bir şekilde yansır. Geçenlerde bir yerde konuşmuştuk, kalp, ihlas ve niyetle alakalı yani gündüzün zulmettiğiniz komşunuza, zulmettiğiniz müşterinize bu kalbinize yansıdı, hidayetinizi daralttı, tıkadı, akşam veya öğlen camiye gittiniz bir şeyler okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz, ilginizi de çekmiyor, göremiyorsunuz hatta çünkü hayatımız içerisindeki davranışlarımızla Yaradan adam seçiyor, hmm, düzgün davranıyor ve onda kendisine karşı sevgi oluşturuyor. O, aynı şeyleri dinliyor olabilirler ama birinin kalbi anlıyor, fark ediyor, ötekinin kalbi fark etmiyor. Ya bitse de gitsek bayağı da uzadı ama, belki ise belki de konuşandan daha fazlasını anlıyor. Yani konuşanın söylediğinden veya anlatmaya çalıştığından, daha fazlası onda yankılanıyor olabilir. Çok değişik bir şeyden bahsediyorum. Durumumuza göre sonuçlar yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle adam seçiyor. Düzgün davranırsak, doğrudan yana tavır alırsak, iyilikten yana, güzellikten yana gördüğümüz hakikatleri tutarsak, buna akletmek diyoruz. Bir insanın gördüğü, bellediği, farkına vardığı bir Hakikati, manayı tutması, buna akletmek diyoruz. Bu tuttuğu manaların neticesinde bir sonuca, bir gerçeğe, hakikate bağlanması buna da akletmek diyoruz. Dolayısıyla hem anlamların bizde etraftaki gözlemlediğimiz verilerin bizde toplanıp mana oluşturması, birikmesi onları tutuyoruz ya aramızda bağlantı var. Aklederek tutuyoruz onları. Sonra bunlar büyüyor, büyüyor bizi bir hakikate yönlendiriyor. Bunların harici, var ediciye dair yani tekil bir hakikate yönlendiriyor. Bu kez onunla bağlantıya giriyor, giriyoruz. Bu da yine aklederek sağlıyoruz kalbimizle. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki şurada hırsızlık yaptı, kalbine yansıdı lekesi. Kalla بَلَّ ran ala قُلُوبِهِمْ مَاكَنُوا يَكْسِبُون! Kazandıkları şeyler kalplerine leke bırakıyordu. Şurada başka bir şey yapıyor, kalbine leke bırakıyor. Şurada başka bir şey yapıyor, kalbine leke bırakıyor. Sonra bu lekeli, kirli kalp ile gidiyor öyle bir şeye bağlanıyor ki uzaktan bakınca diyorsunuz ki ''Ya bu gönülde ne biçim bir şey arkadaş?'' her şeye bağlanabiliyor. Şuna bak gitmiş kime bağlanmış. Gidiyor öyle birine inanabiliyor ki adam ona yalan söylüyor. Ama gitmiş ona inanmış, ne derse onu yapıyor. Neden? Çünkü kalbin ayarı bozulunca, saçma sapan bağlantılar kurmaya başlıyor. Eğer onu doğru yönetmez isek, onu doğru yönetmek kendi tercihlerimize dikkat etmekle ilişkili. Çünkü yaptığımız yanlışlar, şurada bir yanlış yapıyorsunuz, buradan bilmediğiniz bir şey ilerliyor ve gelip kalbinize sirayet ediyor. Bu elinize de yapınca da öyle. Hiçbir şey elin kiri olarak kalmıyor. Öyle bir şey yok. Yaptığımız şeyler... <gülüyor> Hayır, kesinlikle. Kalpleri üzerine lekeliyordu. <gülüyor> kazandıkları şeyler. Dikkat edin Cenab-ı Hak dememiş. Yaptıkları şeyler, kazandıkları şeyler demiş. Neden sizce? Kazanmakla yapmak arasında ne fark var? Müfessirler diyorlar ki, kazanmanın içerisinde niyet de var. Çünkü bir şey yapmak yapıyorsunuz, onunla bir şey elde etmek için yapıyorsanız niyet de var. Dolayısıyla yaptınız ve kazanım ama biri hiç niyet etmediği bir şeyi yapabilir. Kapıyı açıyordu, arkadaki birine vurdu, sonuç adam düştü, yaralandı vesaire. Bu onun kazanımı mı? Değil kazanımı çünkü bunu niyet etmedi, böyle bir şeye amaçlamadı. Evet bir şey yaptı ama yaptığı şeyin içeri, ona kazanım diyemeyiz. Kazanımın ardında niyet de var, planlama dediği, hukukun. Çünkü bu sonucu elde etmek için tasarlama yapmış. Şimdi Cenab-ı Hak kalplerimizle karar verdiğimiz ve sonuçlandırdığımız şeylerin dönüp yine kalplerimize tesir ettiğini söylüyor. Kella بَلَّرَانَ ala قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Eğer kalplerimizin, وَاُشْرِبُوا fi قُلُوبِهِمْ اَلَى عِجِلَ Şimdi ne başlarına açtı bu Heris İsrailoğullarının, bunları getirdiler, herkes de sotede bir şeyler var, aşırmışlar Yahudilerden. Şöyle düşünüyorlar, yıllardır bizi zaten sömürdüler, yani kölelik ettirdiler bize kendilerine, biz de son anda çıkarken aşırdık, gerçi alacağımızın yanında bir şey değil ama falan. Hazreti Musa Aleyhisselam bir zaman sonra Rabbi ile likaya ayrılınca aralarından biraz uzağa gidiyor. Bu arada Samiri denen aralarındaki bir adam onlara değişik fikirlerle geliyor ve onlara çok cazip geliyor bu fikir. Çünkü Samiri şunu gördü, İsrailoğulları kurtulduktan sonra Firavun'un, Tasallutundan yolda ilerlerken <gülüyor> <gülüyor> bir topluluğun yanından geçtiler. O topluluğun yan, yanından geçtikleri topluluk kendilerinin bazı putları vardı ve o putlara eğiliyorlardı, itikaf ediyor, tapıyorlardı. Kalu <gülüyor> dediler ki ya Musa ey Musa icallena ilahen bize de bir ilah yapsan Kemalhum <gülüyor> aleha. Şunların ilahları gibi bize de ilahlar yapsan biz buna aranmak diyoruz. Yani eğer akletmenizi bir tarafa bırakır da duygularınızla yanlış şeyler aranırsanız Cenab-ı o yanlış şeyleri size sunacak birilerini bir adım sonra veya bir zaman sonra karşınıza çıkarabilecektir. Çünkü siz doğruyu değil yanlışa yönelmeye başladınız. O yüzden biz ne yöne istikamet çiziyorsak o İstikamet önümüze açılıyor. Cenab-ı Hak adam seçiyor derken böyle bir şey. Samiri bunlara dedi ki, siz hani şu beğenmiştiniz putlar falan, ben size yapabilirim. Gerçekten mi? Aa güzel de olur ama, taparsınız, önünde eğilirsiniz. Dediler ki ne yapmamız gerek, şu aşırdığınız şeyler var ya dedi, onları getirin, ben şimdi ateş yakıyorum, eriteceğiz. Onlarla altından saf bir buzağı yapacağım size. Böyle hoşlarına gitti ki, böyle o buzağı yaptı böyle sapsarı altın, bir de bir ardından ağzına doğru yani bağışlayın ifademi, kuyruğunun altından ağzına doğru bir sistem koydu ona, hava sistemi rüzgara doğru çevirdiğinde Uygun istikamet arkadan giriyor. Ağzından düdük gibi ses çıkartıyor. İsrailoğulları onun sesi de varmış, konuşuyor bizimle sanki. Öyle meftun oldular ki, çok sevdiler. Cenab-ı Hak diyor ki وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اَلَّ عِجْلَى Buzağı kalplerine içirildi. Nereyle sevdiler? Nereyle meftun oldular? Kalplerini buzaya adadılar, böyle sevdiler. اَلَمْ yara'u <gülüyor> اَنَّهُ لَا Cenab-ı Hak diyor ki, görmezler mi? O onlarla konuşmuyor. Yani bir düdük sesi çıkan sapsarı bir buzağı heykeline bir insan böyle bağlanabilir mi? Buradan bir bakın bakalım bağlanır mı? Ama eğer o süreçteyseniz akletmekten çıktınız batıl şeylere heves ediyorsanız, bu size güzel görünmeye başlar. Kalbiniz bunun arzusuna ve tutkusuna sarılır. O yüzden şurada bir şey var, bazı kimseler delice onu ilgiler, ilgilenirken bazıları ilgilenmeyebiliyor. Bazen böyle aşık olanlar sanıyor ki işte o gördüğünü başkaları görse deli olacaklar ve herkes görüyor ama sana şu anda öyle görünüyor. Çünkü Buna çok hazır bir halde ve bunu deneyimlemek üzere şu anda sınanıyorsun. Kendini keşfetme yolculuğundasın. Sonra bina elin olacak, bir gün binasına bakınca böyle bu arsa benim olsun diye çıldırıyordum. Oldu bir şey yaramadı, binayı yaptık yine bir şey yaramadı. Yani ne demek istiyor bana bunları veren kudret? Bana bu deneyimleri yaşatan kudret ne demek istiyor? Allah Azze ve Celle bize bu deneyimleri yaratırken, yaşatırken kendisiyle bağlantıya geçmemizi, akletmemizi istiyor. Bunların bizi kesmeyeceğini, hangisini yaparsak yapalım, hangisini ele geçirirsek geçelim, bunların bizi kesmeyeceğini anlamamızı istiyor. Hayatımız boyunca belki varmamız gereken sonuçtan bahsediyorum. Gerçekten buna inanarak, bunu inanarak ifade ediyorum. Yani kariyerler düşünün, işte okul müdürlüğü, öğretmenlik, şu anda dünya kadar ah bir öğretmen olsam diyen insanlar var. İnternette sık görüyorsunuz. Bakan bey 20 bin tane daha kadro aç, bütün ümidi 20 bin olursa girelim diye yani. Bazen bakıyorum diyorum ki 20 bin de olsa belki giremezsin. Olsun. Yani 10 bin açmışlar çıldırıyor ne olur 20 bin olsun diye. Yani. Ki 20 bin olursa girelim ben ancak bakıyorum öyle. Olursa şayet ne diyor? Şimdi gençler yeni bir ifade kullanıyor. Çinko geçen duydum galiba bingo gibi bir şey herhalde. Harika bir sonuç. ne hoca, Öğretmen oluyor sonra gözünü müdürlüğe dikiyor. Ha müdürlük ha, derse girmiyor adam kral ya dolaşıyor. Ha, bir müdür olsak bir adamını bulsak böyle istikameti çıkartın bunun. İşte genel müdürü var ondan sonra bakan müsteşarı var, bakan yardımcısı var, bakanı var, bakmayanı var. Her türlüsü var, en üste çıkanı var, en üstten inmişi var, en üstten indiği halde hala kesmedi beni bir daha gelmem lazım diye çıldıranı var. Bunların hepsi önümüzde bize kariyer basamakları olsa da mal mülk basamakları olsa da eş, hanım, sevgili neyse bunlar olsa da sıra sıra hepsi önümüzde duruyor. Ve bunları yaşamış kimseler de önümüzde duruyor bir kısmından da biz tecrübe ettik. Ve hayat bundan farklı bir deneyim sunmuyor. Sadece çeşitleri var bunların. Peki eğer kesmiyor ise bize ne demek istiyor? Hayatı kurgulayan, hayatı tasarlayan yüce kudret. Bizde bu kalbi var eden yüce kudret. Bu Facebook'un sahibi miydi? Gençten birisi hani çok zengin oldu birden bire. Onun bir sözü olarak hatırlıyorum. Demiş ki, ''Benim kazandığım kadar serveti, herkesin kazanmasını istiyorum. Benim kazandığım kadar serveti, herkesin kazanmasını istiyorum.'' Diyor ki sebep ne? Çünkü bunun bir mutluluk getirmediğini görmelerini arzu ediyorum. En üstten en aşağı kadar hepimizdeki aynı kalbin bağlantı kurduğu takdirde, bağlantısından tatminsiz olduğuna dair deneyimler sunuyor bize hayat. O zaman yegane bir bağlantı var. Cenab-ı Hakk'ın kuluna, insana, ben seni kendime zorlarım zorlamasına da, sana kendimi sevdiririm sevdirmesine de, o sevgi benim gözümde bir değeri yok. O yüzden senin beni sevmen için ufak tefek dokunuşlarla seni gönüllü bir sevgiye davet ediyorum. O sahip olduğun kalbin başka hiçbir şeye yaraşmaz. Onunla benim limana gelmelisin. Gel bak ki nasıl karşılık bulacaksın. Şimdi çocukken en çok merak ettiğim şey Allah da sever mi idi? Yani sevgiyi de bazen küçükken düşünürken sanki Cenab-ı Hakk'ın yani sevgiyi bir e kullara ait bir şeymiş gibi değerlendiriyordu. Bir zafiyetse eğer... Sonra ayette Cenab-ı Hakk'ın elçisine قُلْ de ki اِنْ كُنْتُمْ Eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِيۜ Bana tabi olun. Üçüncü basamak yani tanıma için veri toplayıp kalbimizde anlamlandırmamız lazım, Yüce Yaradan'ı tanımamız lazım, tanımadıkça sevemeyiz. Değerli arkadaşlar, tanımadıkça Cenab-ı Hakk'ı sevemeyiz, hatta hiçbir şeyi sevemeyiz. Dolayısıyla tanıma sürecini yani ilim dediğimiz süreci, yaşamamış kimselerin imandan söz etmeleri, yaratıcıyla gerçekçi ve sahici bir ilişkiden bahsetmeleri altı boş, temelsiz bir şey olabilir. Sadece toplumda böyle şeyler söyleniyor diye, onlar da öylece söylüyor olabilirler. Karşılığı toplum tarafından yadırganmamak. Herkes böyle söylüyor, biz de böyle söylemeliyiz. Bu hiçbir sonuca gitmeyebilir. Çünkü tanıma esaslı bir yolculuktan bahsediyoruz. Tanımaya başladığımız zaman Cenab-ı Hak kendisini sevdireceğini söylüyor. Bu kız çocukları için söylenir. Dermiş, ben bir eve bir gireyim, bir atayım kendimi oraya, gör bak ondan sonra. Nasıl sevdiririm kendimi? Güzel çünkü, tatlı, çok şeker. Allah Azze ve Celle… اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ Ard, Göklerin ve yerin nuru, varlığın, bütün güzelliğin Yaradanı, kaynağı, Zatı, seveceğini, kulun kendisini tanıdığında seveceğini iddia ediyor. Yeter ki tanış, tanımaya adım atsın. Ama bu adımlar çok kritik bir engele takılıyor, Cenab-ı Hak da ondan vazgeçmiyor. O olmazsa olmaz diyor, kabul etmem. Nedir o? Gönüllülük. Bu yolu gönüllü olarak yürümek zorundayız. Tanımay sürecini de önceki derslerden hatırlarsınız, tanımak istemese de belli bir oranda Cenab-ı Hak kendisini zorunlu tanıtır. O kısımlar var ama zorunlu sevdirmez. Sevgi gönüllü bir şeydir. Derler ki ve bütün kültürlerde varmış az çok, sevgi yani zorla sevgi olmaz. Buna benzer deyim bütün dillerde ve kültürlerde çünkü insanlar bunu biliyorlar. Bizde ne derler? Zorla güzellik olmaz. Hani bir adam bir kızı istiyor. Aa illa istiyor, istiyor. Yani diyorlar ki soruyoruz o seni iste mi? Ne yapalım? Yani ben istiyorum diyor, e benimki istiyor, ne yapacağız? Gidelim onu zorlayalım. İyi de kardeşim zorlayamayız, bir ilke var, zorlu olmuyor bu işler. No is no. Hayır yani. Cenab-ı Hak bunu temel ilke olarak koymuş, ben kullarımı zorlayıp kendime mecbur ederek sevdirecek, haşa böyle bir şey yapmam diyor. Benim bir kişiyle sevgi ilişkisi kurabilmem, o kişinin buna gönüllü adım atmasıyla dikkat edin hayata gelişimizde bile bu gönüllülük var. Cenab-ı Hak bize diyor ki, اِنَّا عَرَضْنَ الْاَمَانَةَ Biz bu emaneti sunduk bütün yarattıklarımıza, yarattığımız ne varsa. İnsanlara özgü bir şey değil bu. اَلَى semawati Göklere ve içinde ne varsa. ardı Yere ve içinde ne varsa. Bunlar tehlib ile Arapçada genelleme demek bu. Hepsine sunduk. Valcibel, dağlara, febene enyehmin daha. yüklenmekten kaçındılar. Yani onlara dedik ki size özgür hissedeceğiniz bir varlık formu verelim. Bizimle gerçek bir sevgi ilişkisi kurmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Bu ancak gönüllü olabilir. O zaman sizi bir formda gönüllü. Özgür ve serbest yaratalım, bizi o serbest halinizle tanıyıp, fark edip, Ya Rabbi bunlar için gereken donanımları verecek misin? Tabii vereceğim. Fark edip, yeter ki siz isteyin donanım var, kalp var, fark etme var, hepsi açık. Ve sonra bizi sevme. Ya yapmazsak, yapmazsanız bir şey olmaz. O zaman yine şu anki duruma geri dönersiniz deseydi herkes gelirdi buraya. Ama öyle demedi Cenab-ı Beni fark ettiğiniz halde, büyüklüğümü, gücümü, kudretimi, güzelliğimi, beni sevmek yerine, bana saygı duymak yerine, başka şeyleri sever, başka şeylere saygı duyarsanız, sizi özgür yarattığımda bana sırtınızı döner, bana saygısız olursanız sizi cezalandırırım. Gerçek olan siz, o yanınız. Geçenlerde bir sohbette konuşuyoruz, böyle bazen çocuklar böyle amcalar falan oluyor, yanaklarını sıkıyorlar. Bizde bir Süleyman amca vardı Allah rahmet eylesin, öyle yakaladığı zaman biz çeviriyordu bir de ya. Yani böyle canım nasıl acıyordu? O öyle seviyor, tamam mı? Ama ondan uzaklaşınca nefret ediyordum. Şimdi böyle arabaya bindiriyorsunuz bazen, araba hareket edince arka camdan açıyor, yapabildiği bütün hareketleri yapıyor. Değil mi ki? Artık araba hareket etti, onun eriş, yetişip onu tekrar şey yapamayacağını hesapladığı anda bu özgürlük demek. Biz bu formata geçip artık kendimizi özgür hissettiğimizde, vaktiyle emaneti kabullenirken ''Bela elbette Rabbimizsin'' diye söz verdiğimiz, Allah Azze ve Celle'ye karşı buradan mamik yapar, mamik miydi yapmak? Nanik. Tamam, nanik yapıp duruyorsak, Cenab-ı Hak dedi ki cezalandırırım. Yaratılışında göklere ve yere, اِتِيَا طَوْعًا اَوْ Gelin, gönüllü yahut gönülsüz illa gelin diyen Allah Azze ve celle gökler ve yer. Tabii ki ya Rabbi gönüllü geldik dediler. اَتَيْنَا طَائَيَن Cenab-ı Hak dedi ki, bu gönüllülüğünüz benim emrime, yani bu cebreden emrime itaatten ibadet, gerçek bir gönüllük olduğunu yaşamak istiyorsanız, buyurun böyle bir süreç. Peki bu sürecin sonunda Ya bir saygılı olursak ne var? Sizi yok etmeme garantisi var. Her varlık var edildiği andan itibaren yokluk tehdidi altında, Yaşar. Yani bizi var eden kudret, milyarlarca yılda hayat burada, dünya varmış. Öncesinde şöyleymiş, yoktuk o zamanlar yine yok edebilir. Yok etmese söylesek acaba, bize dese ki sizi hep baki tutacağım. Cenab-ı Hak dedi ki, hem de sonsuz bir güzellikte sizi yaşatırım. Yeter ki siz siz olduğunuzda, yani koşullar siz zorlarken değil. Hani diyor ya, açken sen, sen değilsin. Niye öyle diyor? Çünkü açken bir baskı seni bir yerde yönlendiriyor. Sen o esnada tercih yapacak durumda değilsin. Eğer koşulların zorlamadığı, kendini iyi hissettiğin bir anda yaratıcı ile ilişkiye giriyorsan, ona karşı sevgi bağlantısını kuruyorsan, bu çok kıymetli bir bağlantı ve Allah Azze ve Celle bunu değerlendiriyor. وَيُطْعِمُونَ اتّعَامَ ala حُبِّهِ O'nun sevgisi ikinci mana bu ayete verdikleri, O'nun sevgisi uğrunda harcıyorlar. Ya Rabbi şu anda cebimden çıkarıp şu fakire verdiğim şeyler, bütün insanların mal canın yongasıdır dedikleri düzeyde benim de canımın yongası. Ama ben bu yongadan daha büyük bir sevgi keşfedince Yunus'un deyimiyle ballar bağını buldum. Bu büyük sevgiyi keşfedince şimdi düne kadar değer verdiğim her şeyi bu uğurda harcayabildiğimi görüyorum. Bazılarını görüyorsunuz harcayabiliyorlar, biz harcayamıyoruz diyorsak henüz o keşfi yapmadık. Böyle bir tanımayım, böyle bir tanıma yolculuğunda olmadık. Böyle bir üst büyüklükle, üst tanımayla tanışmadık, girmedik bu yola, bu sürece. Böyle düşününce diyorum ki aslında bazen diyorum Cenab-ı çok da büyük bir aslında şey koymamış yani ayağımıza bulaşan ne diyelim bir engel, atlanamayacak bir engel değil. Gönüllülük sadece, isteyerek yapabilmek ama bu bazen öyle zorlaşıyor ki, hakikaten bazen öyle zorlaşıyor ki. Bitiriyorum, Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde Resulullah'ın Cenab-ı Hakk'a, iradeyi de iradesini de teslim ettiğine dair dualar yaptığını görüyoruz. ''Ya Rabbi beni benden al, benim irademe dokun bak sana yalvarıyorum, yapmamı sağla'' anlamında şeyler. ''Ya Rabbi tembellikten sana sığınıyorum, bu yüksünmekten, sana olan süreçlere karşı duyduğum ilgisizlikten, gönüllü olarak sana hareket edememekten, Takılmaktan ne olur sen beni benden al, cesaretlendir, yüreklendir, bana ne olur güç kuvvet ver. Senin bu oluşturduğun sınavda, ben çok sınava girdim hayatımda çıktım, hep kazananlardan olmaya iyi insanlar, idealist insanlar hep başarılı olmaya adanmışlardır. Böyle çok temel bir sınavın sonucunda benim kalanlar listesinde olmam hiç bana yakışmaz. Hela gerçekten ak, akletmesine güvenen, kendisine saygı olan, saygısı olan insanların meseleye bu bu açıdan baktıklarında hayat sınavının sonunda kalanlar zümresinde veya kalanlardan olmak gibi bir şeyi kendilerine hiç yedireceklerini sanmıyorum. Yaratıcıyla ve onun gücü, kudreti, büyüklüğü tanışmak ve bu tanımak ve tanıma sürecinde onu sevebilmek Sonrasında bu sevginin bizi davet ettiği üçüncü adım ona saygı duymak, sevginin kanıtı zorluklarına rağmen hayatta saygı duymaya devam edebilmek. Başka arzular önümüze çıkaracak hepsini o saygıya bağlı kalarak terk etmek. Ne olur elimize ne geçer? Karşılığı olan nedir? Bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ Güzelliğin karşılığı güzellikten başka nedir? Sizce bizim sevgimize karşılık Cenab-ı ne verse yeridir. O zaman ayeti bitiriyorum. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a de ki siz Allah'ı seviyorsanız fetbeunni benim peşime takılın. Bana tabi olun. Çünkü ben de aynı yolun yolcusuyum. Ama önceki ayetlerden biliyorsunuz bu basiretle körük örneği değil. Fetbiiyuni bana tabi olun. Ne olsun? Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Allah azze ve celle ile artık karşılıklı olan bu sevgiye ne denir? Karşılıklı sevişmek. Kulun Cenab-ı Hakk'ı sevdiği, Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevdiği. Bundan daha büyük bir kazanım yok. Evrenin sahibi, göklerin yerin yaratıcısı tarafından sevilen biri olmak ve bu sevgiyi elde edebilmek fırsatından söz ediyorum, hayat bize sunabildiği en değerli şey bu. Biz buna hidayet diyoruz. Bu ne ÖSS'de birinci olmak gibi bir şeydir, ne şehirde çok emlak sahibi olmak gibi bir şeydir, ne büyük kariyerler kazanmak gibi bir şeydir. Bu ufuk içinde bütün evrenin bile Tüketen, çünkü evrenin yaratıcısıyla bir ilişki kuruyorsunuz. Allah Azze ve Celle bunun büyüklüğünü bize hissettirmişken ne olur bizi bu hususta nasipsiz bırakmasın. Bunu anlamayı, konuşmayı, paylaşmayı, dinlemeyi, gönüllü olarak adım atıp buraya gelmeyi... Şimdi diyelim bu sayıda üç beş ilk derslerden daha çok daha fazla olmaya başladınız maşallah. Ama Allah Azze ve Celle açısından bakınca duruma Cenab-ı Hak diyor ki benim açımdan bana bu gönüllü sevgiyi gösterenler çok az. Yani وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَا شَكُورٌ demiş. Şükreden kullarım az, azıcık. Şimdi burası ürkütüyor. Yani bizim girmeye çalıştığımız dilim, İstatistik olarak çok sınırlı yani binde bir mi, milyonda bir mi, bütün kulları düşünün Cenab-ı Hakk az diyor bana şükredebilenler. Beceri ne? Gönüllülük. Cenab-ı Hakk'a gönüllü olarak sevgi duyabilmek, onu tanımak, sevmek ve sonrasında da sevdiğimizi saygıyla taçlandırmak. Akulu قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِن۪ينَ Oooo bu hafta çok vakit geçmiş. O yüzden sorulara hiç vakit kalmamış. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta saati daha kısa kurayım. Hatırlatırsanız böylece e, bir boşluk bırakalım inşaAllah. اَقُولُ <gülüyor> قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِن۪ينَ رَبَّنَا لَا تُأَخِذْنَا اِنَّ س۪ينَا وَقْطَعْ ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.